Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Ankara'dan altı Yardımcı'nın kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Çorum'da merkez ilçede yaşayan insanların çok iyi bildiği Gazi Caddesi üst tarafında bulunan çimento fabrikası şehrin havasını ciddi şekilde kirletmektedir. Merkezde ve civarda oturan özellikle de bayanların çok iyi bildiği üzere balkonlar bile iki günde bir kir ve toz içerisinde kalmaktadır. Muhakkak denetimden dolayı bacalarında filtreler ve benzeri koruma mevcuttur fakat bu durum gerçekte olan hava kirliliğini değiştirmemekte. Balkonlarda bile bu denli kirliliğe neden olan durumun insanların ciğerlerinde yarattığı kirliliğin önüne geçilmesi gerekmekte. Çorum gibi şehir temizliğine önem veren bir ilde bu durumun önlenebilmesi çok önemli. İstatistiklerle ölçülmemesine rağmen akciğer kanseri vakalarında artış merak konusudur Ve insanlara resmen kirli hava solutulmaktadır Fabrikanın inşaatının yapıldığı tarihlerde yeri merkezi sayılması da şu anda resmen şehrin merkezinde olduğu görülmekte Bir an önce şehrin dışına ve insanların sağlığını riske edemeyeceği bir noktaya taşınılması gerekmekte İnsanları hasta olduktan sonra tedavi etmeye uğraşmaktansa Hastalığa sebep olan unsurların ortadan kaldırılması hem insani açıdan hem de maddi açıdan elzemdir. Gereğinin yapılmasını çorum halkı için talep etmekteyiz diyor yardımcı bu kampanyasında. İzmir'den ince Özer'in kampanyası ile devam ediyoruz programımızı. Kültür Park alanı yasal olarak ikinci derecede doğal ve tarih sit olup, bu alan İzmir'in yıllarca fuar amaçlı kullandığı ama yakın tarihte belediye tarafından Gazi Emir'de Fuar İzmir yapılarak fuar fuarlar oraya taşınmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ile ilgili olarak Koruma Kurulu'nun onayına bir proje sunmuş ve İsmet İnönü Kültür Merkezi'ni yıkıp basmani tarafına 35.000 metrekare inşaat alanlı kongre ve sergi merkezi inşaatı için izin istemektedir. Oysaki her ne adı altında olursa olsun ifade edilen büyüklükte yeni bir yapılaşma kararı koruma planı kavramı ve içeriğine açıkça aykırı olacaktır. Bir başka ifadeyle sahip olduğu tarihi sit özelliği nedeniyle korunması gereken bir alana yeni yapılaşma önerisi kötü ve tabiat varlıklarını koruma kanununa aykırıdır. Hukuka, akla, bilime uygun olmadığı gibi kabul edilebilir de olmayacaktır. Bu yeni proje ile kültür parkın kimliği, karakteri değiştirilmekte. B bölümünde 2500 kişilik kongre merkezi ve fuar binaları yapılmakta. Genel olarak da bütününde ticari faaliyet ve alanlarının çoğaltıldığı bir rekreasyon alanına dönüştürmektedir. Yapay olarak ve bazı binaları gizlemek için oluşturulan tepeler silüeti bozan bir etki yaparak tarihi sit ve doğal sit özelliklerine zarar vermektedir. Asıl yapılması gereken ise şöyle sıralanabilir. Kültür Park'ta mevcut parke ve beton yüzeyler kaldırılıp yürüyüş yolları doğal malzemeye dönüştürülmeli, yeşil miktarı çoğaltılmalı, yeni hiçbir yapı, yol ve benzeri müdahale yapılmamalı, ağaçların amenajman planları yapılarak koruma ve bakımları yapılıp yeni ağaçlarla desteklenmelidir. Kültür Park'ın temiz, bakımlı ve güvenli olarak kente sunulması en doğru karar olacaktır. Bu bölgede kongre merkezi ihtiyacı varsa basmanı çukuru olarak bilinen alanda belediye ...hissesinde yapılabilir diyor Özer. Büşra Hastürk'ün kampanyası da Ayder Yaylası'na dair. Biz insanlar var olmazsa dünya dönebilir. Fakat doğa katledilirse dünyanın sonu gelir. Doğanın katili insandır. Doğayla savaşmak yerine doğanın zenginliğinden ve güzelliğinden... ...faydalanmayı öğrenemeyen varlıklarız. Tabiatın uyumunu her şekilde bozan canavarlarız. Ah o unutamadığınız Karadeniz gezilerinin... ...en önemli rotalarından biri olan Ayder Yaylası'nın... Doğal dokusu bozulmuştur. Yeni giden herkes bu durumdan haberdar ve içine otopark alanı dahi yapılmıştır. Neden peki? Daha çok turist gelsin diye. Arabalarına yer açılmış. Çamlı Belediyesi'ne Rize sesleniyoruz. Ay deri bize geri verin, yeniden yeşillendirin ve muazzam güzellikteki doğamızdan egzoz dumanını ve lastik izlerini çekin diyor Has Türk bu kampanyasında. İzmir'de sağlık ocağında yaşanan ve geçtiğimiz hafta Türkiye'ye ayağa kaldıran olaya dikkat çeken bir kampanyayla devam ediyoruz. İzmir Kemalpaşa ilçesi Bağ Yurdu'nda bulunan sağlık ocağında yaşlı bir adam neye uğradığını şaşırdı. Odanın açık olduğunu gören yaşlı amcamız yemeğe giden kadın doktorun gelmesini bekledi. Doktor bir süre sonra odasına geldi. Yaşlı adama göre doktor yaşlı adama hakaret edip bağırmaya başladı. Kendisinden izinsiz olarak odaya girdiği için bağıran doktor bir şeyim kaybolursa seni şikayet edeceğim dedi. Doktorun bu ara her şeyini kontrol et ondan sonra şikayet edersin diye karşılık veren yaşlı adamı o saniyeden sonra doktorun öfke dolu konuşmaları başladı. Sizden öğreneceğiz insanlığı biz. İnsan bir kusura bakma der diyen doktor, bütün cüzdanımı boşaltmışsındır ne bileyim içeri girip oturduğunu. Seni bulacağım ben hiç merak etme diyen doktor karşısında ne diyeceğini bilemeyen yaşlı adam bir süre ses çıkarmadı. O anlar ise amatör bir kamera tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldığı büyük tepki çeken doktor hakkında yasal işlem yapılması ve olayın araştırılması istendi. Bizler duyarlı vatandaşlar olarak görüntülerin gerekli birimler tarafından incelenmesini ve olayın tüm gerçekliğiyle açığa çıkarılmasını talep ediyoruz. Diğer yandan yaşlı adama bağıran doktorun İzmir Kemalpaşa Bağyurdu 9 nolu Aile Sağlık Merkezi'nde çalışan BT olduğu iddia edildi. Bahsi geçen olayla ilgili en kısa sürede soruşturma başlatılması ve ilgili doktora hem idari hem de adli işlem yapılmasını istiyoruz diyor bu kampanyada. Ve son olarak şimdi ta Kanada'lara uzanıyoruz. Başarıya ulaşmış bir kampanya programımızı noktalıyoruz. Kanada'nın efsane rock gruplarından olan ve The Tragically Hip grubu son konserlerini vermeye hazırlanıyor. Grubun uzun ve çok başarılı dolu bir geçmişi var. Bizler her ne kadar bilmiyor olabilsek de. Ancak grubun beyni pozisyonundaki Gord Downey'nin uzun süredir kanserle mücadele ediyor olması bu kararı almaya itti onları. Downey'ın hastalığı müzik hayatında da etki etmeye başlaması nedeniyle grup müziği zirvede bırakmaya kararı verdi. Bunun için son konserlerini Ağustos ayı içerisinde bir turneyle verecek. Dorne'nin Kanadalılar arasındaki popülaritesi sadece müzisyen kimliğiyle ilgili değil aynı zamanda temiz ve kullanılabilir sular için verdiği mücadeleleriyle de tanınıyor kendisi. Hatta grubun en son konserlerinin gelirinin bir bölümünü temiz su kaynaklarının artırılması için çalışan Sunnybrook Vakfı'na gidecek olması da bunun bir göstergesi. Buraya kadar her şey normalken bir noktada sorun çıkıyor. Grup kendi internet siteleri üzerinden sattıkları bilet fiyatlarına bu bağışı da ekliyor. Ancak ülkedeki bazı bilet satışçıları fiyatları düşürmeden vakfa verecek payı da ayırmadan Biletleri satışa çıkarıyor. Bunun üzerine Kerry McAlpin Change.org üzerinden bir kampanya başlatmaya karar vermiş. McAlpin tamamen kar paylarını arttırma peşinde olan bilet satışlarını fırsatçılıkla itham ediyor. Bu sebeple ülkenin en büyük televizyon kanallarından biri olan CBC'nin konserleri canlı yayınlamasını talep ediyor. Kısa sürede 30 aşkın kişi tarafından desteklenen kampanya geçtiğimiz günlerde sonuç verdi Grubun son turnesi CBC televizyonlarından canlı olarak yayınlanacak. Bütün Kanadalılar bu şekilde bu konseri izleyebilecekler. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve Kanada'dan derlediğimiz bireysel hak arayışlarından çevre sorunlarını birçok alanda vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası